Yaşın, Allah rahmetnamesiye nazar etti. Ne korkuyorsun? Rahmetine ümidini kesme. Ağzın oruçluydu, duaan kabul oldu. Her nefesin Allah'a tesbih etti. haberin var mı? Oruçluydun çünkü. Sevgili Allah'ın yolundan yürüdün. Onun emrini dinledin. Resulü Ekrem'in yolundan yürüdün. Allah'ın desteğiyle de beni kapısından boş çevirmeyecek. Ümidimiz böyle. E Allah Allah'a altına bırakamayız. Yani yüz bin sene namaz kılsak, yüz bin sene oruç tutsak, bir kere semaya baktığımız vakitte güneşi görmenin hakkını ödemiş olmayız Allah'a. Bin sene namaz kılsak, yüz oruç tutsak.